Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillah, Vessalatu Vessalamu ala Rasulillah, Amma Ba' Şimdi bu Ramazan Allah'ın izniyle benim açımdan çok bereketli geçti. Allah sizden razı olsun. Ee, bu dersi inşallah bunun böyle bir hediyesi olarak siz de benden kabul edin. Teşekkür olarak benden kabul edin. Ramazan boyunca ben kendim için söyleyeyim, kalpleri de yumuşama olduğunu ben hissettim kendi adıma allah Alem siz de aynısını hissetmişsinizdir. Ben de dedim ki bu konuyu nasıl taçlandırabiliriz? Nasıl daha mükemmele erdirebiliriz? Hangi mesele mesela kalpleri daha çok yumuşatabilir? Aklıma şöyle bir şey geldi dedim ki Allah Azze ve Celle'nin cenneti hakkında konuşalım. Yani bundan böyle daha güzel, daha kalbi yumuşatacak, insanı daha fazla böyle isteğe götürecek bir konu ben bilmiyorum Allah'ın izniyle. Ve... Baştan şunu söyleyeyim. Ben aciz kul cenneti bütün mahiyetiyle, bütün, bütün mükemmelliğiyle anlatmaya, yani ben buna güç getiremem. Mümkün değil. Sadece birkaç böyle beni etkileyen meseleleri inşallah zikretmek istiyorum. Ve şu hadisle başlayayım ki anlayalım. Ahi Allah Azze ve Celle'nin cenneti bizim fikrimizin çok üstünde. Tamam, Bakın Bukhari'nin hadisini okuyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyurdu Hadis Kudsi Ben salih kullarım için Hiçbir gözün görmediği Hiçbir kulağın duymadığı Hiçbir insanın hatır ve hayal Edemediği nimetler hazırladım Allahu ekber Ondan sonra Ebu Hureyre radiyallahu anhu Bu hadisi rivayet eden Diyor ki şu ayeti okumadınız mı? Aslında bakın bu hadis Baya meşhur Abu bu hadis bir tane ayetin tefsiri. Bakın o ayet Subhanallah. Ben bugün okudum sanki ilk defa okumuş gibi oldum. Secde Suresi'nin 17. ayeti. Estaizu billah. Fela te'alamu nefsun mâ ukhfiye lahum min kurrate a'yun ceza'em bimâ kânu ya'melûn. Subhanallah. Hiçbir nefis yaptıklarının mükafatı olarak, yaptıklarının karşılığı olarak kendileri için hazırlanmış göz aydınlığı olan cenneti ne olduğunu bilmez. Yani Allah Azze ve Celle'nin senin için göz aydınlığı olarak hazırladığı cennet, sen bunu tasavvur edemezsin kardeşim. Aynısını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde görüyor ya, aynısını bize söylüyor. Aynısını söylüyor Subhanallah. Ama biz yine de Allah'ın izniyle anlamaya çalışalım. Ki şevkimiz artsın. Daha fazla çabalayalım, daha fazla amel ederim Allah'ın izniyle. Bakın insanlar Allah subhanahu ve teala katında derece derecedir. Çok sağlam Müslümanlar olmakla beraber dininde o üst mertebedeki insanlar gibi sağlam olmayan Müslümanlar da var. Ve Allah azze ve celle'nin seçkin kulları, Rahman, böyle tarihe isimlerine altın harflerle yazmış olduğu kulları Allah subhanahu ve teala o kadar çok seviyor ki cennet nimetini bazılarına ölmeden önce bu dünyada göstermiş. Anlıyor musunuz? Daha ölmeden bu dünyada Allah subhanahu ve teala göstermiş. Bakın onlardan bir tanesini, iki tanesini okuyalım inşallah. İkisi de peygamber değil. وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِمْرَاَةَ فِي رَعَونَ Allah subhanahu ve teala diyor ki iman edenlere Allah Firavun'un hanımını darbu mesel yaptı. Onun üzerinden bir örnek verdi. İdqaalet. Hani o demişti ki: "Rabbi ibnili li 'indaka baytan fil cenneh." Ey Rabbim, senin katında bana cennette bir ev inşa et. Bir ev bina et. Subhanallah. Sonra diyor ki: "Wa min fir'awna ve amalihi ve min al-qawmi zallimin." Diyor ki: Beni Firavun'dan, onun amelinden ve zalimlerin topluluğundan kurtar diye dua ediyor. Allah Azze ve Celle onun bu duasını kabul ediyor. Kabul etmekle de kalmıyor. Ölmeden önce cennete gideceği evini ona dünyada gösteriyor. Allahu Ekber. Bir de şurun için söylüyorum. Aynısı bizim için de mümkün olabilir. Çünkü peygamber değildi. Sahabe değildi. Subhanallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dört kadın için diyor ki, tarihte olan en hayırlı dört kadın. Sübhanallah, Firavun'un hanımı da onlardan bir tanesi. Eğer tarihte olan dört tane hanımın duası cennet için ise, bu cennetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu bize gösteriyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize ne öğretiyor? Diyor ki, dua ederseniz Firdaus için dua edin. Yani Rabbinden cenneti istediğinde en yükseğini isteyeceksin. En muhteşemini, en mükemmelini isteyeceksin. Niye? Bu ümmet için ikinci sırada olmak yeterli değil. Biz daimen zirve oynamamız lazım. Tabiri caizse söylüyorum. Tamam. Bakın bir örnek daha vereyim. Onu Yasin suresinde işlemiştik. Kim? Habib Necar. Habib Necar. biz onu nasıl tanıdık? Nasıl baba yiğitti? peygamberlerin bile olduğu bir ortamda davetten geri kalmayan ve Allah subhanahu ve Taala'nın dinini olduğu gibi ketmetmeyerek açık bir şekilde anlatan bir baba yiğit muvahitti. Allah azze ve celle cennette onunla beraber olmayı nasip eylesin. Hiçbir zaman Allah'ın dininden geri durmadı ve daveti üç tane peygamberin olduğu ortamda yine de devam ettirdi. Ve mükafatı olarak bakın Allah subhanahu ve Taala onun ne diyor? Ya subhanallah قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Ona denildi ki cennete gir. Qala dedi ki bakın bu adamı kendi kavmi öldürüyor. Kendi kavmi şehit ediyor. Bakın ne diyor? Qala ya layte kavmi alamun. Ya Keşke benim kavmim bilseydi. Kendisini öldüren kavmi için halen burada dua ediyor Süphan'da. Neyi bilseydi? Bima ghaferali rabbi ve cealani minel mukramin Rabbimin beni bağışlayıp nasıl ikram ettiğini keşke benim kavmim bilseydi. Ve hatırlarsanız biz tefsiri okuduğumuzda i̇bn Abbas'tan gelen bir görüş üzerine i̇bn Abbas diyor ki Habib ölmeden önce cennette gireceği yerini dünyada gördü. Bunlar en üst makamdaki insanlar. Rabbim onlarla beraber cennette olmayı nasip eylesin. Ahi düşün normalde cennet ölümden sonra kıyametten sonra, hesaptan sonra, mizandan sonra sadık olan insanlar için hazırlanmış. Ama Allah Azze ve Celle hem bizi oraya teşvik etmek için hem de onların değerinin ne kadar yüksek olduğunu göstermesi için bazılarını dünyada bile göstermiş. Sahabeden Bedir Savaşı'nda üç tanesi bir tane hurmayla iftar ettiğinde sahabelerden bir tanesi demedi mi, vallahi ben Bedir'in eteğinden cennetin kokusunu alıyorum. Hurma yiyecek kadar vaktim yok. Hurmayı bir tarafa açıyor. Iftar etmeden cennete koşuyor. Bak Allah Azze ve Celle istese sana bu dünyada cennetin kokusunu bile koklatır. Yeter ki sen o makama layık ol. Subhanallah. Ama bakın bu insanlar üzerinden hep şunu görüyoruz ayetlerde. Fark etmişsinizdir. Rabbimiz diyor ki yaptığınıza karşılık cennete girin. Bakın Habib Neccar davet etti. Allah Azze ve Celle'nin dinini yaydı. Boş durmadı. Firavun'un hanımı ne yaptı? Dininde sebat etti. O kadar imtihana rağmen geri dönmedi. Yani hepsinde bir meşguliyet söz konusu, hepsinde bir amel söz konusu. Bu bize örnek olması lazım. Yani durduğumuz yerde hiçbir şey yapmadan cennete girmek billah zor olacak. Allah muhafaza. Peki, biraz ilerleyelim inşallah. Şimdi diyelim Allah Azze ve Celle bizi mümin olarak aldı. Rabbi mümin olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin. Cennet kapılarının önüne de geldik. Nasıl gireceğiz orada? Nasıl karşılayacaklar bizi? Sübhanallah. أَلَّذ۪ينَ <gülüyor> تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَيِّب۪ينَ Diyor ki, Onlar ki melekler onların canlarını güzel bir şekilde aldığında, mümkünler hakkında konuşuyor. Bak bu ayette yine ne var biliyor musun? Cennete girecek kişilerin dünyada ölüşleri bile tayyip olacak. Tertemiz, çok güzel olacak. Aldığında... Sonra bakın ahirete dönüyor. Yakuluna diyorlar ki melekler selamun aleykum. Selam sizin üzerinize olsun. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Udhulul bima kuntum taamalu. Yaptıklarınıza karşılık cennete girin. Normalde dünyada bir Müslüman bile "Esselamu aleykum" dediğinde biz seviniyoruz, değil mi? Bir Müslüman bize dua etti. Ahi düşün Allah Azze ve yaratmış olduğu en güzel melekler Senin hesabından sonra cennetin kapısında bekleyip Sana diyecek Ya İhsan Ya Ahmet Ya Mehmet Ey Husein Udukulul Cenne Cennete gir Esselamu Aleykum Allah'ın selamı size özel olsun Bima kuntum ta'amelun Yaptıklarınıza karşılık Sen o anda ne biliyor biliyor musun amca? Artık bundan sonra üzüntü yok Başardık. Bundan sonra üzüntü yok. Bakın, daha girmedik cennete. Ama o ayak, o kapıdan içeriye girdikten sonra bir daha rızık endişesi çekmeyeceğiz abi. Hiçbir Müslüman sabah çıktığında şu hisle bir daha çıkmayacak. Ben bugün çocuklarıma ne yedireceğim? Acaba taahhütler bugün beni içeri alacak mı? Acaba benim çocuklarım Müslüman olarak ölecek mi? Acaba ben bir şeyler yapabilecek miyim? Artık bu düşünceler kalmayacak. Çocuklarımın istikbali için daire almak zorunda mıyım? Kalmayacak. Avrupa'da olan kardeşlerimiz şunu düşünmeyecek. Ben burada tek başıma ne yapacağım? Pasaportu olan olmayan kardeşlerimiz, bakın böyle kardeşlerimiz var subhanallah. Onlar şunu düşünmeyecek. Acaba ben yine taahhütlerin gölgesinin altında bir gün daha geçirecek miyim? Mücahitler şunu düşünmeyecek. Kardeşlerimizin kan akıttığı bu tepeleri artık kaç gün muhafaza edebileceğiz? Artık kaybedecek miyiz diye bir korkular olmayacak. Bitecek akı bütün budurdur. Şöyle şu dert de kalmayacak. Acaba davetimiz insanlara ulaşacak mı? Acaba bugün bize yine harici diyecekler mi? Acaba bugün benim kendi en yakınımdaki insanlar beni üzecek mi? Acaba Müslümanların arasındaki fitneler, ihtilaflar, kinler, buzlar bitecek mi? Bu dertlerin akı hiçbir tanesi olmayacak. Subhanallah. Bitmiş olacak. Hiçbir tanesi olmayacak. Allahu Ekber. Subhanallah. Bakın bir tane daha okuyayım inşallah. Nasıl gireceğimizle alakalı cennete. Rabbim o girenlerden bizi eylesin. Cennatu adinin yedhuluneha ve men salah min abaihim ve ezvacihim ve zurriyetihim. Diyor ki onların akibeti şudur. Yani müminlerin akibeti şudur. İçine girecekleri adn cennetleridir. Rabbim bize de nasip eylesin. Aynen. Diyor ki orada onlardan, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar da oraya girecek. Yani sen iman üzere öldüğünde, senin hanımın iman üzere öldüğünde, senin çocukların, akrabaların iman üzere öldüğünde Allah Azze ve Celle bunları cennete birbirinden ayırmayacak. Subhanallah. Yani çocuğunla oraya bir kere girdikten sonra artık şunu düşünmeyeceksin. Ya benim çocuğum bir daha ayağa kayar mı? Müşriklere tabi olur mu? İşte esrar keşlerle beraber gezer mi? Bugün yine diskoya gider mi? Bugün beni üzer mi? Bugün Allah'ın diniyle alay eder mi? İman edenler için artık bu kalmayacak. Subhanallah. Bakın. Allahu Ekber. Subhanallah. Ve'l-melâiketû yedhulun aleyhim min kulli bab diyor ki her kapıdan o müminlerin yanına melekler gelecek. Her kapıdan onların yanına girecekler. Selamun aleykum. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ama bakın sadece duran insanlara mı? Vallahi değil. Bime sabertum. Sabrettiklerinize karşılık. Yani kardeşim dünyada musibet çekeceksin, imtihan çekeceksin, sabredeceksin ki buraya girmeyi hak edesin. Bima sabertum. Subhanallah. Sabrınıza karşılık. Fani'ma ukbedder. Diyor ki Rabbimiz. Bakın bu sözü bizim Rabbimiz söylüyor. Bu yurdun akibeti, sonu ne kadar da güzeldir. Şimdi bugün güzel bir ev görsek bile bizim içimiz gidiyor değil mi? Ahi Müslümanların gireceği cennete Rabbimiz güzel diyor. Güzelliği yaratan kendisi buna güzel diyor. Subhanallah. Allah-u ekber. Peki, ne kadar cennetimiz olacak? Şimdi cennete girdik Allah'ın izniyle. Ne kadar cennetimiz olacak? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden cennete en son girecek adamın kısasını okuyalım inşallah. Bak bu en son girecek, Müslümanlardan en az seviyede olan bu adamın kısasını okuyalım inşallah. Bu Müslüm'ün lafzı, hadis Müslüm'de geçiyor. Diyor ki, Ben, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor, ben cehennem ehlinden son çıkacak ve cennet ehline son girecek adamı biliyorum. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem, iyi dinleyin burayı. Diyor ki bu adam cehennemden emekliye emekliye çıkacak. Subhanallah. Allah Azze ve Celle okuluna diyecek ki git cennete gir. O da cennete girecek. Öyle ona öyle gelecek ki sanki cennet dop dolu dolmuş ağzına kadar dolmuş ondan sonra diyecek ki dönüyor Allah Azze ve Celle diyor ey Rabbim ben cenneti dolu buldum cennet dolmuş Allah Azze ve Celle ona diyecek ki git cennete gir o da cennete girecek yine bakacak ki cennet ona dop dolu gösterilecek o da diyecek ki ya Rabbi ben cenneti dolu buldum Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona bir daha diyecek, git cennete gir, ona dünya ve dünyanın on misli kadar yer verecek. Cennete en son giren adam kardeşim. Allah Azze ve Celle diyor, git o cennete gir, sana dünya ve on misli daha fazlasın. Sübhanallah, bakın daha bitmedi. Şimdi o adam da, şimdi son Müslüman ya, günahları fazla. Çok çekmiş, buna şaşırıyor, inanamıyor. Bakın, iyi dinleyin burayı. Ey Rabbim sen yegane el melik, yani otoriter olmana rağmen benimle alay mı ediyorsun? Hani bu gerçekten benim hakkım mı tabiri caizse? Ya da sen bana mı gülüyorsun ey Rabbim diyecek adam Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Ravi diyor ki Allah'a yemin olsun ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerideki dişleri görene kadar buna güldü. Çünkü bak Allah azze ve celle adama veriyor ya adam inanamıyor. Ahi bir de bu cennete giren son adam. 10 tane dünya ne demek? Bakın subhanallah dünyada 1000 metrekare bir yerden arsa aldığımızda içimiz kabarıyor değil mi? Çok hoşumuza gidiyor. İki katlı bir ev yapıyorsun. Diyorsun tamam ben dünyayı satın aldım. <gülüyor> Allahu Ekber. En son girene kardeşim 10 tane dünya. En son giren. Bir de en fazla giren. Allahu Ekber. Ve bakın cennette beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Hiçbir kötü his olmayacak. Kızgınlık olmayacak, kıskançlık olmayacak, nefret olmayacak. Kötü hislerden Allah Azze ve Celle hepsini insanların kalbinden alıp çekecek. Subhanallah, Bakın ayat okuyalım. İnnel ya. fi jannati ve uyun. Dia berkata siapa <Sessiz> sih muttaqil? Jannatte, penerbajjaran doa. Aduhuluhha bi <Sessiz> salamin aminin. Onlara denilecek ki oraya güvenlik içinde, esenlik içinde girin. Emin bir şekilde girin. Subhanallah. Bakın Rabbimiz keamanan. Kita diyor ki Kita orangnya keamanan. Kita orangnya keamanan. Kita orangnya ala surulin mutaqabilin Turki göçlerindeki yani o bütün böyle kin, öfke, nefret hepsini çıkardık. Ve karşılıklı sedirlerde kardeşler olarak birbirlerine bakacaklar, kurulacaklar. Şeyde diyor ya başka bir yerde alal Yüksek yüksek yataklarda birbirlerine bakacaklar. Allah Azze ve Celle nasip ederse, bak bugün o zaman aklımıza gelsin. Rabbim Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Eğer o gün böyle yüksek yüksek ataklarda hepimiz böyle uzandığımızda, inşallah ben size şöyle diyeceğim. Bakın o kadar çektik, o kadar musibetten geçtik, İnsanlar bizim hakkımızda güldü, insanlar bizi üzdü, şöyle dediler, böyle dediler. Değdi mi, değmedi mi diye soracağım size. Kapalı kapılar, <gülüyor> Kapalı kapılar ardında, kimsenin görmediği bir yerde, gizli bir yerde, merdiven altında... Ama ben Allah'ın izniyle Rabbim bize Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. O gün sorduğumda değdi mi? Allah'ın izniyle hepiniz diyeceksiniz. Değdi ahi değdi. Allah'ın izniyle. Evlatlarından salih olanlarla beraber, babalarından yani mümin olanlarla beraber hepsiyle karşılaşacağız. Hepsini tanıyacağız. Bir de sen o zaman 30 yaşında böyle genç delikanlı olacaksın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. Subhanallah. Bir de bakın subhanallah cennette muhteşem yani o kadar çok fazla güzellik var ki Dünyada Allah Azze ve Celle'nin sana haram kıldıkları serbest. Allah Azze ve Celle sana cennette öyle huriler verecek ki Rahman suresinde dediği üzere ne bir insan dokunmuş ne de bir cin dokunmuş. Tertemiz, mutahara. Tertemiz, temizlendirilmiş. Tamam Artık şöyle de bir şey var. Kadınların arasında kıskançlık da yok. Kadınların arasında kıskançlık da yok. İşte bugün benim günümmüş, Sen bana zulmettin. Sen benim hakkımı yedin. <gülüyor> Allahu Ekber. <gülüyor> <iklim. gülüyor> Subhanallah. Bir de ahi normalde düşünün bakın. Dünyada bile temiz olan Müslümanları, iffetli namuslu olan Müslümanları ne kadar seviyoruz değil mi? Bundan dolayı iffetli namuslu tertemiz olduklarından dolayı. Bir de Allah katında ahi öyle huriler var ki Allah onlara tertemiz diyor. Bakın cennetin güzelliklerinden en büyük güzelliklerinden bir tanesini söyleyeyim mi? Boş kelime olmayacak. Boş söz olmayacak. Yani hepimizin bir tane ahisi vardır ya gelip sabahtan aşama kadar kafanız şişirir. Aki şöyle yapalım, aki böyle yapalım, şöyle vuruşalım, şöyle devrete kuralım, şöyle yapalım. Sen de kırmamak için ne dersin? Tamam kardeşim, iyi tamam, hep böyle ileriye itersin. O olmayacak artık. Bakın, Sübhanallah ayet okuyalım. Ama bakın kim cennete girecek? Kim Rabbimiz onların vasıflarını sayıyor bu koyla alakalı? İlla men tabe. Gör ki tövbe eden haric ve amene. Ondan sonra iman eden ve amile salihah. Ve salih ameli yani. Bak Allah Azze ve Celle 3 tane saydı. Tövbe, haftalardan beri konuştuğumuz mesele. İman ve salih amel. فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Onlar cennete girecekler. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا Ve onlara bir tane bile zulüm yapılmayacak. Bir tane bile zulüm artık orada olmayacak. Subhanallah. Peki nasıl bir cennet? Cennati adin illeti vaadarrahmanu ibadahu bil ghaib. adin cennetiki rahman, elrahman olan Allah onu kullarına gaybda vaad etmiştir. Yani gaybda kullarına onun sözünü vermiştir. İnnehu kana vaaduhu ma'tiyâ. Allah'ın vaadi yerine gelecektir. İnne Allahe la yukliful mi'ad. Allah sözünden dönmez. Allah sözünden dönmez. Bakın ondan sonra dediğim şey şimdi geliyor. La yesm'una fiha lagwan illa salama. Artık orada boş söz duymayacaklar. Duyacakları tek şey selam olsun. Tamam? Wa lahum risquhum fiha bukratan wa 'ashiyen. Onlara orada sabah ve akşam rızıkları vardır. Bakara suresinde okuduk geçen hatırlarsınız. Diyor onlara her seferinde yemek geldiğinde Ya biz önceden de bunu yemiştik. Bunun benzerini önceden de yemiştik diyecekler. Amcacığım oturuyor ya cennette. Söylemene bile gerek yok. İçinden geçirdiğinde ağaç sana böyle istediğin şeyi önüne getirecek. Huriler getirecek, gılmanlar getirecek. Çünkü daha yine dedik ya haram olan şeyler cennette helal olacak. Ay öyle bir şarap içeceksin ki baş ağrısı bile yapmayacak. Kafayı bulacaksın baş ağrısı yapmayacak. Ondan sonraki kalktığın gün Günah içinde olmayacaksın. Altın mesela şimdi bize yasak ya. Şuraya kadar bilezik taşıyacağım altın. Öyle öyle değil mi? Allah Azze ve Celle o kadar güzel gösterir ki sen inanamazsın ne kadar güzel olduğunu. Bir de bakın güzel şeylerden bir tanesi de ne biliyor musun? Benim içimi böyle en çok okşayan şeylerden. Şimdi çalışan insanlar ağır çalışan. Bakın aranızda çok ağır çalışan Müslümanlar var Subhanallah. Şunu bilir. Bir gün bile boş olduğunda bu dünyada bak bu pis dünyada bile bir gün boş olduğunda insan ne kadar hoşuna gidiyor değil mi? Vallahi aynı öyle. Bugün 12'ye kadar uyuyayım, 1'e kadar uyuyayım. Kimse bana ellemesin. Bak bir gün hiç böyle bir şey olmadan uyuduğunda bile müthiş bir mutluluk veriyor. Ahi cennette düşün artık hiçbir zaman sıkıntı yok. Abi Yasin Suresi'ni açın. Rabbimiz orada ne demişti? İstedikleri her şey olacak. İstediğin her şey. Ahi istediğin her şey. Mesela şu an burada hayal edip de söyleyemeyeceğimiz şeyleri bile Allah Azze ve Celle bize verecek. Sen yeter ki iste. Bu PlayStation önünde FIFA 23 oynamak olabilir. İşte şu an bilmiyorum 22 oynamak olabilir. Eski Atari oyunları olabilir. Ne olursa olsun. Ama yani en son arabayla gezmek olabilir. Sen istediğini iste. Bir de şimdi en son girenin bile 10 tane dünyası varsa arabayla iyi gezilir yani. Ahi Allah Azze ve Celle o kadar nimet vermiştir ki cennette gerçekten saysak bitmez. Mümkün değil. Bak zaten ben en başta söyledim. Ben bunu hakiki bir şekilde anlatmaktan acizim. Bir derste zaten olmaz. Bakın şimdi nimetlerin en büyüğüne gelmeden önce bir Kur'an inceliği size okumak istiyorum. Ki adetimiz zaten Ramazan'da böyle oldu. İyi dinleyin. Müthiş. Yani müthiş bir incelik. Diyor ki Rabbimiz Cennat-u Adin Yine Adin cennetlerinden bahsediyor. Diyor ki Mufattahtan lehumul abwab, Onların kapıları açık olacak. Burayı iyi dinleyin. Şimdi böyle sanki bir şey yokmuş gibi. Kapıları kendilerine yani müminlere Yalnızca müminlere Açılmış olan Adin cennetleri. Bakın Rabbimiz En son Müslüman bile cennete girdikten sonra cennetin kapısını kapatmayacak. Cennetin kapıları açık kalacak. Bir ayet daha okuyayım. Tam tersi. Bakın cehennemde kafirler için nasıl olacak? Aleyhim nârum mu'sadeh. Yani o kafirler için öyle bir azap, öyle bir ateş olacak ki arkasındaki kapılar kapalı olacak. Şimdi Rabbimiz bunu niye söyledi? Ben ateş babına fazla girmeyeceğim. Çünkü bizim konumuz cennet. Açık kapı Neyi sembolize ediyor? Şu emniyet. Rahatsın. Hırsız giremez. Kimse seni korkutamaz. Normalde biz kendi kapılarımızı niye kapatırız? Hırsız girmesin diye. Çünkü emin olmadığı için. Mesela baksana öyle kapılar yapılmış 10-15 tane kilit sistemi var. Yeter ki hırsız girmesin yani. Cennetin kapılarının açık olması şunu ifade ediyor. Müminler eman içinde olacak bir daha korkmalarına gerek kalmayacak, bir daha endişe etmelerine gerek kalmayacak ve istediği her yerde gezebilirler. Serbestler, rahatlar. Kafirlerin oradaki kapılarının kapalı olması da şunu sembolize ediyor, oradan çıkamayacaklar. İstedikleri kadar dedinsinler, Allah Azze ve Celle onları oradan çıkarmayacak, Sübhanallah. Bakın en büyük, yani benim gördüğüm kadarıyla, Allahu A'lem demekle beraber, Büyük mükafatlara gelelim, en büyük nimetlere gelelim inşallah. Allahu Ekber. Bakın, bu ayet ilk başta kime gelsin biliyor musunuz? Çadırlarda olan bacılarımıza gelsin, hapishanede olan kardeşlerimize gelsin ve maddi durumu ev almaya yeterli olmayan Müslümanlara gelsin Allah'ın izniyle. وَعَلَى اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْنِيَ الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Diyor ki Allah müminlere, mümin erkeklere ve mümin kadınlara altından ırmaklar akan ve ebediyete kadar içinde kalacakları cenneti vaat etmiştir. Sözünü vermiştir. Ondan sonra başka ne vaat etmiştir? Ve maskine tayyibatan fi cennati adn. Ve adn cennetlerinde güzel güzel meskenler, güzel güzel evlerin vaadini sözünü vermiştir. Sübhanallah. Bakın ama ne daha büyük bundan? وَرِدْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Ama Allah'ın onlardan razı olması, Allah'ın rızası bunlardan daha büyüktür. Yani cennette bir ev demek sen ebediyete kadar artık mutlusun. Bir daha üzülmeyeceksin, bir daha korkmayacaksın ama Rabbimiz diyor ki Allah'ın rızası bunlardan daha büyüktür. Bundan daha büyük bir rahmet zaten yoktur. Bakın ayet hepsini okuyalım. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ İşte gerçek kurtuluşun ta kendisi budur. Allah'ın bizden razı olması. Zaten bakın ayetlerde, ayetlerde Rabbimiz gödayını gördüğümüz üzere sabrettiğinize karşılık, yaptıklarınıza karşılık cennet dedi. Halbuki bizim yaptıklarımızdan hiçbir tanesi Allah Azze ve Celle'nin cennetini kazanacak kadar değerli değildir. Ve bizden hiçbirimiz Allah Azze ve Celle'nin laik olduğu gibi Rabbimize ibadet edemeyiz. Ama şöyle bir incelik var. Rabbimizin istediği gibi ibadet edebiliriz. Buna karşılık Allah Azze ve Celle cenneti veriyor. Halbuki amelimizle sahabenin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a sorduğu gibi Ya Resulallah biz amelimizle cennete girecek miyiz diye soru sorduğunda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne cevap verdi? Amin. Siz amelinizle cennete girecek değilsiniz. Sahabe o kadar şaşırdı ki ona sordular. Ya Resulallah sen, peki sen? Sana ne olacak ya Resulallah? Sen de mi amelinle cennete giremeyeceksin? Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Allah'ın rahmet etmesi müstesna. Ben bile amelimle cennete giremem. İşte onun için burada bu ayette diyor. وَرِدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah'ın rızası bundan daha büyüktür. Çünkü sen amelinle o cenneti aslında hak etmedin. Allah'ın rahmeti, Allah'ın rızası büyük olduğu için onu hak ettin. Subhanallah. Ve Allah-u Alem en büyük, cennetteki en büyük nimetle sonra doğru gelelim inşallah. Wujuhu يَوْمَا اِذِي النَّادِرَةِ Subhanallah. Diyor ki Rabbimiz o gün öyle yüzler olacak ki parlayacak o yüzler. Niye? اِلَى رَبِّهَا نَادِرَةِ Çünkü o yüzler Rabblerine bakacaklar. Allah-u Ekber. Ya, ben bu bağlamda hep şunu düşünüyorum Subhanallah. Güzelliği yaratan kendisi ne kadar güzeldir. allah Ekber. Rabbim kendi yüzünü görenlerden bizi eylesin. Kendisinin konuşmayacağı, rahmet etmeyeceği, temize çıkarmayacağı zümreden bizi eylemesin. Bakın Subhanallah bir hadisle okuyalım. O hadiste bitiren Tirmizi'de geçen bir hadis. Subhanallah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetliklerin en aşağı derecesinde olan bir insan Bahçelerine, hanımlarına, hizmetçilerine ve oturacağı koltuklara Bin yıllık bir mesafeden bakacaktır Yani şunu kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem Ahi, O kadar çok şeyin olacak ki bin yıl geçsen ancak onları görebileceksin Bu da cennetteki kim? En az, en az olan insanın cennetteki nimetleri bin sene, bin sene sürüyor onları gezmesi. Bir de abi Allah rızası için şurayı dinleyin. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Cennetliklerin Allah katında en üstünü ise her gün sabah akşam Allah'ın yüzüne bakacaklardır. Her gün akşam. Sabah akşam Rabbini göreceksin, Rabbinle konuşacaksın. Allahu ekber. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni okuduğumuz ayeti okudu. Vujuhu yevmaidin nadira ila rabbiha nadira. O gün parlak yüzler olacaklar. On gözler o yüzler Rablerine bakacaklar. Rabbim kendi yüzünü gören Müslümanlardan bizi eylesin. Amin. Rabbim bu dünyada En kötü zorluklardan geçen Müslümanları en kısa zamanda zorluklarından kurtarsın. Amin. Rabbim bu dünyada gün yüzü görmeyen Müslümanları en kısa zamanda şehit olarak kendini katına alıp cennetiyle onları rızıklandırsın. Allahumma amin. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi Rabbil alameen.